Evet, e, Siyer-i Nebi'den yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatısı saadetinden bahsetmek, o bahiste nurlanmak, mütenevbir olmak istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu niyete göre bizlere muamele eylesin, niyetlerimizi de halisane eylesin, muradına da muvafık eylesin. Allah'a şükür ki, ona sonsuz hamdü sena olsun ki, kurban bayramından sonra, Hocacı ı Kiram'ın dönüş hazırlıklarını yaptığı şu günlerde bize yine böyle güzel bir sohbette konuşma fırsatı, böyle güzel mevzuları işleme fırsatını bahşetti. Ee, imani İslam'ı, dini, muhabbeti, aşkı ama her şeyi ve her şeyi bize talim eden üsve-i hasene olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz, adetsiz, bir nihaye salat ve selam İnşallah tebliğ olunsun Tarafımızdan arz olunsun Daha doğrusu İnşallah bu güzel temennilerle Hem geçmiş bayramlarını Kıymetli dinleyicilerimizin tebrik ediyoruz Hem de yine muhabbete kaldığımız yerden Devam ediyoruz derken Yine bir hicret bahsi Eyvallah. var İnşallah bu hicretle Habeşistan'a hicret bahsiyle beraber Bizler de Kötü ahlakımızdan, hoş olmayan ahlakımızdan, Allah ile açabilecek olan ahlak-ı rezil eden ahlak-ı hamidiyeye, met ahlaka, ahlak-ı memduhaya erişmemiz inşallah nasip olur diyelim ve neler var sizi dinleyelim Eyvallah. Mustafa Abiciğim. Estağfurullah. Bundan önceki bölümlerde müşriklerin kurmuş oldukları kendilerince tuzaklarda ve onun teklifleriyle konumuza devam etmiştik. Hemen peşi evet. sıra Habeşistan'a de bu haftada inşallah metinden müsaadenizle okuyalım. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere de güzel şeyler söylemeyi nasip eder. Evet. Müşriklerin her gün biraz daha şiddetini artıran eziyet, hakaret ve işkenceleri neticesinde Mekke Müslümanlar için yaşanmaz bir şehir haline gelmişti. Günden güne artan bu eza ve cefalar, dini ibadetlerini de gönül rahatlığı içinde yapma imkanlarını ellerinden almıştı. Müşriklerin bu gaddarca ve merhametsizce davranışlarından kolay kolay vazgeçmeye de niyetleri yoktu. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Müslümanlara, Siz bari yeryüzüne dağılın. Allah Teala sizi yine bir araya getirir dedi. Sahabiler, Ya Resulallah nereye gidelim diye sorunca da, eliyle Habeşistan'ın bulunduğu tarafı işaret ederek, siz Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Habeş hükümdarının yanında hiç kimse zulme uğramaz. Orası doğruluk yurdudur. Umulur ki Allah sizi orada ferahlığa kavuşturur buyurdu. Resul Kibriya'nın bu müsaade ve tavsiyeleri üzerine ilk olarak onu erkek, beşi kadın, 15 kişilik bir Müslüman kafilesi dinlerini ve inançlarını korumak mukaddes gayesiyle yerlerini, yurtlarını, bağ ve bahçelerini, anne ve babalarını, akraba ve komşularını terk ederek yabancı bir diyara doğru gizlice yola koyuldular. Şimdi burada bir şöyle noktalı virgül diyorlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin artık bu sohbetleri dinleyen kardeşlerimiz de veya birazcık olsun siyerle meşgul oldular ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetiyle haşinleşir oldularsa hemen şunu fark edeceklerdir ki bari yeryüzüne dağılın ifadesinde Resulullah Efendimiz o ana kadar kendisi durdu, düşündü ve böyle bir şey yapalım gibi bir karar verdi diye düşünmeyeceklerdir. Yani birazcık olsun bu bahislerden feyziab olan kardeşlerimiz, manasından nasiptar olan kıymetli dinleyicilerimiz, bu bari kelimesinden yani demek ki Allah Resulü kendinden konuşmayan, kendinden bir şeyi teklif etmeyen Resulullah muhakkak bir izni ilahiyle bunu yapmış oluyor. Habeşistan'a hicret meselesinde de yine bir izni idahi vardır. Fakat pek haddimizi çapımızı aşmak istemiyoruz ama e, bu hususta konuşmaya selahiyeti olan en azından ehliyetinden dolayı selahiyetli olduğu düşünülen bazı alimler Habeşistan'a hicretin Allah Resulü'nün inisiyatifine bırakılan hani Medine hicret gibi değil. Allah Resulü'nün istersen böyle bir hüküm verebilirsin, burası olabilir şeklinde e, o inisiyatifini kullanması açısından sizler gidiniz, gidin diye emir şeklinde söylemediğini Resulullah Efendimiz de kendisine bırakılan ve e, hükmün icrağı kendi tarafına, kendi merhametine, kendi inisiyatifine tevdi kılınan Hazreti Fahir Alemin de bu çerçevede, bu nezaket ölçüsünde Bari gidiniz şeklinde bir tavsiye şeklinde bunu söylemesi ve hani o beşeri o en güzel beşerin o beşeri bunun bu sözlerde çok aşikar olması bu yüzdendir diyorlar. Bir başka şey de diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu hicret meyanında burası yine alimlerin sözüdür. Hoca bunu nereden buldu demesinler. Ee, Şam bölgesiyle, Şam civarıyla Anadolu'daki Konya bölgesinin bulunduğu yere de Habeşistan'la beraber işaret edildiğini söyleyen zatlar da var. Yani kendisine bunlar sunulmuş. Bu beldelere de hicret edebilirler diye gösterilmiş. Resulullah Efendimiz Habeşistan'a hani o anki Efendim durum daha orada müsait çünkü Necaşi'yi duyuyorlar efendim e, yani oranın kralının e, yaptığı adaletle muamelesini duyduklarından oraya işaret edildiği söyleniyor. Fakat burada bir ufak parantez açmak isteriz hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bazı co coğrafi açıdan düşünürsek bazı yerlere işaret etmiştir. Ve bu işareti fehmeden, idrak eden Evliyaullah Hazaratı da o yerlerde mekan tutmuşlardır. Gerek sahabisinin işaretiyle, gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaretiyle o yerlerde mekan tutmuşlardır. İşte İstanbul'a işaret etmesi, Anadolu'da bazı yerlere işaret etmesi veya başka başka efendim mevkilerde bu şekilde işaret buyurmaları Evliyaullah Hazreti'nin gözünden kaçmamış ve o manevi efendim eee masar mazhar olmak için çünkü beldelerin de mekanların da birbirinden farkı vardır. İnsanların birbirinden farkı olduğu gibi beldelerin de farkı vardır. Bunu daha evvel Mekke bahsinde işlemiştik. Ve Medine bahsinde de inşallah bir şeyler konuşacağız. Allah ömür verir. Medine hicret bahsine geçersek hani Mekke neydi? Ümmü Kura. Yerleşim yerlerinin, kariyelerin Şehirlerin anası Mekke, Mekke-i Mükerreme. Böyle olduğu gibi Nasıl mekanın diğer mekanlara üstünlüğü var Bir mekanın Diğer mekanlara üstünlüğü var Bazı mekanların da bazı mekanlara üstünlüğü var Fakat biz şimdi sözü çok uzatmayalım Ama istiyoruz ki Hep böyle dersi dinleyenler Veya işte siyer sohbetini dinleyenler Farklı güzellikleri Neşeleri de bir şekilde düşünsünler. Yani tefekkür sahaları geniş olsun. İnsan zihninde meşru sahada <gülüyor> ne kadar çok düşüneceği şey varsa ve düşüneceği şeyler ne kadar artarsa menfi olan efendim malayani olan onu nefse onu efendim dünyevi şeylere çeken düşünceler de o kadar azalır. Hani bilgisayarın hafızası gibi. İstiyoruz ki Siyeri Nebi sadece bir döneme sıkıştırılıp kalmasın. Her yönüyle coğrafi sahadan, zamani, mekani bütün ölçüleriyle hayatımızı bir şekilde sirayet etsin. Düşüncesiyle hareket etmekten biraz sözü uzatıyoruz. Neticede Habeşistan'a işaret edildi. Bu Habeşistan'a işaret etmesiyle beraber Resulullah Efendimiz'in kimler vardı bu kafirede onları da herhalde Eyvallah. O bahiste konumuza devam edelim. Kızıldeniz yoluyla Habeşistan'a varan ve Habeş Necaşisi tarafından gayet müspet karşılanan, İslam'da ilk hicret kafilesini şu zatlar teşkil ediyordu. Demin de söyledi ki Habeş Necaşisi diyorlar. Hani Mısır'da belli bir dönem hükümdarlık yapanlara Firavun veya Melik, efendim Anadolu topraklarında veya işte Bizans'ta e, sultanlık yapanlara, Sultan demiyor ne deniyor? Kayzer deniyor. Kayzer. Efendim, eee Habeşistan'da bu işi yapan da ne deniyor? Necaşi deniyor. Necashi oranın, o bölgenin, efendim o coğrafyanın e, saltanat süren hükümdarına verilen isim. Necaşi Ama ismi birazdan göreceksiniz. İsmi de zikredilecek. E, bunu da bir efendim genel malumat olarak arz etmiş olalım. Evet. Hazreti Osman ve Hanımı Hazreti Rukiye, Zübeyir bin Avvan, Ebu Huzeyfe bin Utbe ve Hanımı Sehle, Musab bin Umeyr, Abdurrahman bin Alf, Ebu Seleme ve ailesi Ümmü Seleme, Osman bin Maz'un, Amir bin Rabia ve ailesi Leyla, Süheyl bin Beyda, Ebu Sebre bin Ebi Ruh, ve hanımı Ümmü Külsüm. Hemen hatırlatalım burada zaten söylüyor ama Ebu Huzeyfe bin Utbe e meşhur Hazreti Huzeyfe değil. O Huzeyfe değil. Bu Ebu Huzeyfe bin Utbe. Bir de Osman bin Maz'un Hazretleri var. Kafile başkanı zaten. Osman bin Maz'un hakkında e, belki yeri gelecek e, şehit olması. Daha doğrusu medine Hicretle beraber Cennet-ül bakiye cennetül baki diyorlar Mustafa'cığım onu da burada bir tasih edelim hep baki kabristanlığı baki hani ebediyet gibi telakki edildiğinden herhalde baki diyorlar cennetül baki değildir cennetül bakiye'dir tam telaffuzunu yapayım da mollalık göstereyim biraz cennetül bakiye'dir baki kabristanlığına ilk defnedilen sahabi Osman bin Maz'undur Medine'de Hz. Osman değil Peygamber Efendimiz'in çokça sevdiği zatlarda Osman bin Maz'un hatta Resulullah Efendimiz onun hakkında çok güzel hadis-i şerifleri de vardır. Belki e, yeri zamanı gelince bir daha söyleriz. Buradaki Osman bin Maz'un da kafile başkanı olarak Habeşistan'a hicret eden kafilenin e, rehberliğini yapıyor. Eyvallah. Fakat şunu söylemek isteriz. Eğer bizi dinleyenler şu anda merak ederlerse Osman bin Maz'un Radiyallahu an hakkında ki eserleri bilhassa Hayatü's Sahabe hadislerle Müslümanlık olarak çevrildi bazı efendim yayınevleri tarafından. Muhakkak surette Osman bin Mazun radıyallahu anı okusunlar. Temin ederim kalplerinde bir ürperme, bir titreme, belki şansları yaver giderse gözlerinde yaş bulma imkanları da olur. Muhakkak okusunlar. Resulullah Efendimizin meclisinde efendim çok sevdiği bir zat Osman bilmez o evet Hazreti Osman zevcesi Hazreti Rukiye'yi yanına alıp herkesten önce yola çıkmıştı bunu haber alan Efendimiz Lut peygamberden sonra ailesini yanına alıp Allah yolunda hicret eden ilk insan Osman'dır buyurdu Hazreti Osman Efendimiz için Rukiye Hanımı denilen diye burada ifade edilen e, Zat-ı kim? Hazreti Rukiye, peygamber efendimizin hanımı, şey e, çocuğu, evet kızı. Nebiye Ekrem efendimizin Habeşistan'ı tercih edişi birkaç sebebe dayanıyordu. Her şeyden evvel orası Mekkeliler tarafından gayet iyi bilinen bir yerdi. Zira bu ülkeyle eskiden beri ticari münasebetleri vardı. Habeş Necaşisi'nin adil bir hükümdar oluşu, bu ülkenin tercih edilmesine ikinci bir sebepti. Adaletiyle şöhret bulmuş Necaşi, elbette bu mazlum Zümre'ye haksızlık etmeyecekti. Hep söylüyoruz, devamı da söyleyeceğiz. Cuma hutbelerinde o ayetin okunması tesadüfi değildir. Estağfurullah bismillahir rahmanir rahim. İnallaha emr bil adli ve İhsani ve ita izzul qurba ve yanhani'anil fahsayi vel munkar. Elâ hayraiye. Adaletin olmadığı yerde din olmaz. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Adalet her şey için ama her şey için en müsait zemindir her şey için. Adaleti verirseniz adalet kendi zemininde hakka şahit olduğunda, hak ve dini duygular, o adalet zeminine oturduğunda, muhakkak surette diğer menfi şeylere galip gelir ve insanlar mesut olur. Adalet şarttır. Dolayısıyla adaletli oluşu ve demin coğrafi mekanları falan anlattık ama, yine bizim kültürümüzde şerefül mekan bilmekin. Yani mekanın şerefi orada oturanlıdır diyor peygamber evet. efendimiz. Bize de kültürümüzde bu bahşedilmiştir. Orada bulunan oranın hakimi olan zatın adil oluşu ve hakkaniyete riayet edişi sebebiyle Resulullah efendimizin zaman ve zemini gözeterek ve bu hakkaniyeti göz gözeterek asab ı kiramı oraya ilk önce hicretle işaret ediyor, hicrette gönderiyor. Bir diğer sebep olarak da, Habeşistan halkının ehli kitap oluşları, Hristiyan dinine mensup bulunmaları olarak zikredilebilir. Ehli kitap oluşları sebebiyle şüphesiz, Müslümanlara karşı tavır ve davranışları, müşriklerin ehli İslam'a karşı hareket ve davranışlarından farklı olacaktı. Nitekim, Mekke'yi sessiz sedasız terk eden adı geçen sahabi efendilerimiz, Habeş Necaşisi ve halkı tarafından gerçekten çok güzel karşılandılar. Buraya yerleştikten sonra da, ibadetlerini ifa, dini inançlarını yaşama hususunda, herhangi bir engel ve zorlukla karşılaşmadılar. Bu hususu, bizzat hicret eden Müslümanlar, ''Biz burada hayırlı bir komşuluk, dinimize dokunulmazlık gördük, incitilmedik, hoşlanmadığımız bir söz de duymadık.'' Huzur içinde Rabbimize ibadet ettik diyerek ifade etmişlerdir. Gerçekten Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından bir başka ülkenin değil de Habeşistan'ın hicret ülkesi olarak seçilişi dikkat çekicidir. Bir müşrik ve putperestle bir Müslümanın hiçbir zaman ruhen kaynaşması mümkün değildir. Ama ikisi de ehli kitap olan bir Müslümanla bir Hristiyanın hiç olmazsa inanç noktasında bazı müşterekleri bulunduğundan anlaşmaları mümkün olabilir. Nitekim Habeşistan halkının Müslümanlara karşı nazik tavrı ve dini vazifelerini yerine getirmede gayet müsamahalı davranmaları bu gerçeği doğrular. İşte adalet, adalet dedik ya öyle bir zemindir ki belli şekilde batıla kaçan veya ifsad olmaya yüz tutan düşünceler bile adalet zemininde en azından başkasına Bulaşıcı hastalık gibi düşünün sirayet etmez ve e, düzeltilmesi de yanlışlıkların kolay olur. Bu haseble düşünüldüğünde hakikaten Habeşistan'a gidip oradan dönen e, müminler sahabe-i kiram efendilerimiz de sitayişle yani övgüyle e, muhabbetle Habeşistan yurdundan bahsetmişler. Evet herhalde Habeşistan'a hicret faslı metinde bu kadar. Ee, değişik metinlerden okuyoruz ama bugün e, Sari Suruç Hoca Efendi'nin metninden devam ediyoruz. E, Habeşistan'a hicret mevzu ilk bölümde e, işledi, işlediğimiz konuydu. E, o hususla ilgili ekleyeceğimiz başka bir şey var mı abi yoksa yine... Müfredata devam, edelim. müfredata devam edelim bu arada çay sesleri için özür dileriz hani çay simit gibi bir adetimiz geleneğimiz var ama şimdi biz canlı yayın için yollarda falan pek içemedik kıymetli dinleyicilerimiz kusurumuza bakmasınlar ama simidimiz yok fakat çayımız var diyelim bu arada ara için bizden uzaklaşanlar varsa herhalde radyoların başındalardır Belki de sadece musikiyi dinliyorlar, bizi dinlerken kalkıyorlar. Olsun, sağlık olsun, Allah razı olsun hepsinden. Muhabbeti razı olunan, meşru olan, insana gönül ufkuna genişlik veren muhabbet bağlarının hepsine eyvallah. Evet. Eyvallah. İslam ve iman sadası kulaktan kulağa yayılıp gittikçe gürleşiyordu. Kalplere manevi serinlik veren bu imani havanın teessüsü, Müşriklerin uykularını kaçırıyordu. Zaten uykudalar ağabey ki değil mi? Eyvallah. Onlardaki uyku kimsede yok. Köz çalınsa uyanmıyorlar. Köz çalınsa uyanmıyorlar. Yani uykularını rahatlarını mı kaçırıyordu? Evet yani onların ancak rahat edeceği yer. Neyse geçelim. Başvurdukları tertip ve planların hiçbiri... ...coşkun akan bu iman şelalesinin önüne set olamıyor... ...ve ümitsizliğin verdiği ezici ruh haleti içinde kıvranıp duruyorlardı. Çünkü hakikat yalpa yapar, belki sallanır, belki biraz eğilir gibi olur. Fakat hakikat hiçbir zaman yıkılmaz. Çünkü hakikat kuvvetini ve kudretini haktan alır. Hak da Allah Teala'nın ismi zatı gibi kainatta tecelli ettiği bir ismidir. Hakikat hiçbir zaman yıkılmaz. Çünkü sahibi Allah'tır. Evet. Kahraman Hazreti Hamza'nın saadet dairesine dahil olmasıyla manevi sancıları kat kat artmış oldu. Peygamberimizin amcası ve aynı zamanda süt kardeşi olan Hazreti Hamza, kimden olursa olsun nereden gelirse gelsin haksızlığa asla tahammülü olmayan bir kahramandı. Kureyş içinde de yüksek bir itibara sahipti. Bakın tabii yani muhakkak dinleyicilerimiz fark ediyor. Yani konuşulan sözlerin bir sebebe binaen konuşulmaya gayret ettiğini fark ediyorlar. Ve söylediğimiz sözleri de bundan sonra dinlediklerine muhakkak birleştiriyorlar. Ama hani olur da belki bir an dikkatleri dağılmış olur, kaçırırlar, kaçırmış olabilirler diye şunu arz etmek istiyorum... Adaletin zemini derken sadece, adaletin zemini yeryüzü değildir. Bir insanın bedeni, emanet olan nefsi, ruhuyla beraber imtizac etmiş olan şahsiyeti, adalet zeminine oturursa, adaletli olma gayesiyle yola çıkarsa, henüz rızaya ulaşmadığı bir noktada bile olsa, rızaya giden yolda bulunmasa bile, Eninde sonunda o adalet, o hakkaniyet duygusu, hakkın yerine kain kılınması duygusu, muhakkak surette onu hakla izdivac ettirir. Hakikat yoluyla buluşturur. Hz. Hamza Efendimiz, İslam'ı düzeldiklerini tamamıyla kabul etmeden evvel, zahiri kabulünden evvel de, hep hak ve hakkaniyet namına, Güçlü bir insanın zayıfı ezdiğinde ona hemen karşı koyan Adaletsizliğe çarpık çırpık ilişkilere Hiç müsaadesi ve müsahaması olmayan mizaçta bizzat İşte bu zeminde bu adalet zemininde Rahatlıkla gelip iman kendisine yer bulabiliyor Mefhum muhalifini söylemek için bu kadar lafı kıvranıyorum, Uzatıyorum Nedir? Zalim olan zulmeden insanları tahkir eden, iftira etmekten çekinmeyen, hileyle e, hudayla meşgul olan ve bu mizaçta bulunan kişi, istediği kadar din ilmiyle uğraşsın, din sohbetiyle meşgul olsun, dindarlarla oturup kalksın, adalet zemini kendisinde bulunmadığı müddetçe, iman gelip onda oturmaz. Hakiki imandan asla vasıla nasipler değildir. İslam tarihine baktığınızda, İslam'daki tarih olarak din olarak değil İslam'ın tarihindeki bütün karga kargaşa, bütün ifsat hadiseleri, bütün bölünmeler efendim yıkılmalar ve yıkımlar hep bu mizajtaki bu tıyneti bozuk insanların başı çektiği hadiselerdir ve onların sebep olduğu hadiselerdir. Yani insan muhakkak surette hem vücut ikliminde hem yaşadığı iklimde adaleti ve hakkaniyetle muameleyi kaim kılacak. Arz edebiliyor muyum? Evet. İlahi hidayetin tecellisi bu. Kimin nerede ve nasıl iman nimetine kavuşacağı belli olmaz. Hazreti Hamza da beklenmedik bir zamanda İslam nimetine kavuştu. Bir gün çok sevdiği eğlencesi olan avdan dönüyordu. Evet tek başına ava gidermiş. Yani aslan avlamaya mesela o zaman... Böyle bir kişinin tek başına aslan avlaması mümkün değil. Çok bed, yani avcılık şeyinden öte, bilgisinden, kabiliyetinden öte cesaret işi. Tek başına gider. Çöldeki aslanlar da öyle tek tek yaşamazlar. Grup halinde yaşarlar. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz ille sağdan soldan belgesel falan bir şey seyrediyorlardır. Onlar da görür. Biraz da çöldeki aslanlar. İşte çöl aslanı falan avlamaya. Efendim, av yapmaya tek başına gidermiş. Tek başına avlanır gelirmiş. Evet. Hazreti Hamza. Safa tepesinden Kabe'ye doğru giderken karşısına Abdullah bin Cuda'nın azatlık cariyesi çıktı ve Ey Umare'nin babası dedi. Kardeşimin oğlu Muhammed'e Ebu'l Hakem bin Hişam Ebu Cehil'le arkadaşları tarafından yapılanları görmüş olsaydın asla dayanamazdın. Sen böyle avdan Gülü oynayan neşeyle böyle kam almış bir şekilde geliyorsun ama bak neler yapıyorlar diyor kardeşinin oğluna. Muhammed'e neler yapıyorlar? Sen böyle yayıla yayla işte salına salına gel. Hani öyle derler ya. Tam ifadesi öyle söylüyor. Yani tahfit ediyor şimdi. Orada da bu söz zaten alaycı. Karşıdakinin tahrik edici bir söz. Söz olarak bir de bir hanım bunu söylüyor. Hem de köle. ...konumunda gibi gözüken birisi... ...bunu söylesen de böyle şey yap yani... ...hanımların bile alay mevzu gibi... ...çok dokunuyor Hazreti Hamza Efendimiz'e... ...evet. Hazreti Hamza heybetli bakışlarını... ...cariyenin üzerinde bir mühlet gezdirdikten sonra... ...Ebul Hakem bin Hişam... ...ona ne yaptı diye sordu... ...ona şuracıkta türlü türlü işkenceler yaptı... ...hakaret etti... ...sonra da çekip gitti... ...Muhammed de ona hiçbir şey söylemedi... Hazreti Hamza, bu söylediklerini sen gözünle gördün mü dedi. Cariye, Bak orada bir de adalet, adaletli konuşuyor. Bizim birçok kıymetli dinleyicilerimiz alınmasın. Hiç kusurumuza, kusurumuza bakmasınlar. Sofuyum deyip, cami cemaati olup, dindar mütedeyyin olarak bildiğimiz insanlar bile çoğu dedikodulara teşne bir şekilde dedikoduyu yaptırtır, dinler. Ve karşıdaki kişinin bunu gerçekten görüp görmediğini, gerçekten duyup duymadığını soruşturmaz bile. İşte adaletten uzaklaştığımız için bugün acınacak haldeyiz. Bak Hazreti Hamza'ya, o gelen haberde gerçekten gördümü, tetkik ediyor. Bir hakkaniyet var, bir adalet var. Hani vurgu yapıyorum, devamlı aynı şeyi konuşuyorum ama üzülüyorum göz ardı edilir diye. Endişeleniyorum, korkuyorum. Yani bu gözünüzde canlandırmanız lazım. Güzel kardeşim yani Bir şey okuduğunuzda hele hele bu Resulullah'ın hayatıysa Ve Resulullah'ın hayatında Tabiri caizse Belki caiz değil ama Rol almış Allah tarafından onlara bir rol Biçilmiş ve yüklenmiş Ve mükemmelen o rolü icra etmiş Zatlarsa O zatları gözünüze canlandırmanız lazım Hiç olmazsa Aynel yakınmış gibi Gözünüze görmüş gibi canlandırmanız lazım Nasıl soruyor Gerçekten gördün mü diyor. Hazreti Hamza'nın radyallahu anh'ın Efendimizin karakterini, şahsiyetini şöyle şekillendirmemiz için bu şart. Evet. Cariye evet gördüm diye cevap verdi. Son derece hiddetlenen Hazreti Hamza evine uğramadan yayı, oku, torbası ve al malzemeleriyle doğruca Kabe etrafına oturmuş bulunan Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına vardı. Meclisin ortasındaki Ebu Cehil'in başına hiçbir şey sormadan okkalı bir yay indirdi ve başını fena halde yardı. Allah şefaatine nail eylesin. Evet. Sonra da sen misin ona sövüp sayan İşte ben de onun dinindeyim onun söylediğini söylüyorum gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap göreyim diye konuştu. Haddini bilmeyene haddini bildirmek kırk yetime kaftan giydirmek derlermiş haddini bilmeyene haddini bildirmek. 40 yetime kaftan giydirmek. 40 tane yetim bıraksan 40 tanesini bir tane yetimi bile giydirsen Resulullah Efendimiz diyor ki o yetimin sahibiyle ben cennette yan yanayız diyor. Parmaklarını mübarek o parmaklarını gösteriyor. Böyle ikisini birleştirir vaziyette. O yetime sahip çıkanla ben aynıyız diyor. Yan yana cennette. Kırk tane yetimi giydirmek gibidir diyor. Ecil olarak Allah katında adalete ve hakkaniyete düşman olanlara haddini bildirmek usulünce anladığı dizanla ve haddini bildirecek bir kuvvette olmak Allah katında en makbul işlerdendir. Hazreti Hamza'nın İslam dairesine duhulu en şerefli bir şekilde olmuştur denebilir. Allah Resulü'nün baş düşmanına haddini bildiriyor. Aleni olarak İmanını haykırıyor ve gel şimdi ne yaparsan yap, görelim senin boynun posunu der gibi anlayacağı lisandan tehdit ediyor. Evet. Ebu Cehil hareketinde kendini haklı göstermek için savunmaya geçti. Ama o bizi akılsız saydı dedi. Putlarımıza hakaret etti, atalarımızın tuttuğu yoldan ayrı bir yol tuttu. <gülüyor> Zaten akılsızlığını söylüyor. Putlarımıza hakaret etti derken. Halbuki Resulullah Efendimiz Ebu Cehil e akılsız dememiştir. Onu da yanlış anlıyor. Resulullah Efendimiz Ebu Cehil'in Müslüman olmasını istemiştir. İki Ömerden birini nasibeyle. Çünkü Ömer ibnül Hatta Ebu Cehil'in bismi de Ömer. Akılsız demiyor. Diyorlar ki niye bu? üzülüyorum diyor ona. Niye üzülüyorsun? E, akıllı adam diyor. Bu akıllıla nasıl bu kadar? Efendim menfi düşünebilir. Nasıl bu kadar zar? Yazık diyor yani. Kafası eriyor, aklı eriyor. Fakat hıyanete işliyor. Resulullah Efendimiz onu akılsız demiyor. Bu şekilde yaparsanız akılsızlıktır bu diyor. Yoksa aklı küçümsemiyor Resulullah Efendimiz. Bunu da bir malumat olarak buraya derc edelim. Evet. Hazreti Hamza'dan kararlı ve sert bir cevap geldi. Siz ki, Allah'tan başkasına ilah diye tapmaktasınız. Sizden akılsız kim var? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ya Rabbi, Hz. Hamza Efendimiz'e bizi ilhak eyle ya. Yani cennette de dünyada da kabri şerifini ziyarette nasıl tatif edersen Tamam ama Hz. Hamza Efendimiz'le bizi beraber eyle beraber olmamız için onun ahlakını bürünmemiz şart ise, ki öyledir muhakkak, o ahlakı da bize giydiriver. Ne kadar güzel. Küfrün karşısında Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde övdüğü gibi Onlar levmedenin kendisini kınayanın kınamasından da korkmaz. İnandığı gibi yaşar. Diyor ya, işte o övülmüş olan müminlerin orada vasıflandırılan iman sahiplerinin başını çeken zatlardan Hz. Hamza Efendimiz İslam dairesine ile bize nasıl bir şekilde bulunmamız gerektiğini hangi hakkaniyet ölçülerine riayet etmemiz gerektiğini aşkıyla muhabbetiyle her türlü imanın güzelliğiyle ifade ediyor. Ya Rabbi bize cahillere karşı güzellikle mücadele edebilecek bir vasıf ihsanıyla o cahillerin kurduğu tuzaklara en güzel şekilde mukabele edebilecek ilim, akıl, fikir ihsan ile ve bizi dünyayı çok severek ölümden korkmak illetinden ve korkaklıktan sen muhafaza eyle diye dua etmek icap ediyor bu meyanda. Cenab-ı Hak inşallah bizleri Hazreti Hamza Efendimiz'e ve onun güzel ahlakına dahil edesin ona ilhak edesin. Amin. Evet. Hazreti Hamza'nın bu kararlılığı karşısında ne Ebu Cehil ne de etrafındakilerde bir hareket ve mukabele görülmedi. Hatta Ebu Cehil, doğrusu ben kardeşinin oğluna çok çirkin şekilde sövüp saymıştım. Buna müstahak oldum diyerek suçluluğunu da itiraf etti. Öyle. Kaypaklık var. Halbuki davasında samimi olsa böyle dönmez. Değil mi? Davasında Kendi inandığı davada samimi olsa bu şekliyle dönmez. Daha sonra onun dönekliğini bildiği halde inkar ettiğini Ebu Usufya'nın hatıralarını anlattığında öğreneceğiz. Gizli gizli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ını dinliyor. Ne güzel şey diyor. Bu hakikaten apaçık bir mucize diyor ama niye ona geldi bana gelmedi. Kaypak, göründüğü gibi değil. Allah onu biz müsaade eder misin tamam. onu da açayım. Şimdi diyecekler ki hoca hiç artık iyice kendine göre konu anlatıyor diyecekler ama desinler. Nasıl olsa bizim artık bu saatte dinleyen seyircimiz, dinleyicimiz bize müsamahalı davranıyordur. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözü Hazreti Mevlana'ya aittir de biz o sözü yine yanlış anlarız. Burada şimdi zemin müsait de anlatmaya konu münasebet aldı. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Ne demek olduğun gibi görün? İşte diyorlar ki sen demek ki işte dindar falan bir insansın o zaman hakikaten dindar ol. Böyle anlıyor bizimkiler. Ya da göründüğün gibi ol. Ya da efendim işte ya dindarsın o zaman dindar gibi davran. Ya da günahkarsın. Hiç bu efendim taraklarda bezin yok. O halde neysen öyle gözük. Yani sen terbiyesiz olarak gözük. Çünkü bunu yanlış anlayan insanlar görüyoruz biz değişik medya efendim e, malzemesi oldular hatta gazetelerde şu televizyonlarda malzeme Aman diyor benim bu, utanacak bir şeyim yok diyor ben nasılsam öyle gözüküyorum diyor Zaten ne demiş Hazreti Mevlana ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol Benim için dışım bir diyor Hazreti Mevlana onu kastetmiyor Hazreti Mevlana diyor ki ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol ya Allah Teala'nın sana bahşettiği olma vasfıyla, bütün güzellikleriyle kemalatın varsa onu göster, saklı bırakma. İnsan olarak geldin sen bu dünyaya, hayvan olarak gitme, kendindeki cevheri ortaya çıkar. Ya da geldiğin yeri ol emrini işittiğin zamanki sana verilen itibarı bilmiyorsan, bunu henüz duymamışsan, kendine bak diyor aynada. Allah seni insan yaratmış, göründüğün gibi ol. İnsan ol Sen insan olarak yaratıldın İnsan ol Olduğun gibi görün Ol Emine tabi olarak sen zahir oldun O oluşa göre ol Ve öyle gözük zahir ol Bunlar kitapta pek böyle Açık açık yazmaz Kıymetli dinleyicilerimize biraz geç kaldık ama Çantalık dediğimiz bir Güzel malumattır bu İkram olsun inşallah Ya olduğun gibi görün Nasıl ol emine tabi olarak hangi fıtratta hangi muratla yaratıldın sen? İşte o murada göre gözük, zahir ol. Ya da bunu aklın ermiyor. Ben eles bezmindeki bana olan iltifatı ve ondan evvelki iltifatı muradı şüphaneli fark edemedim. Perde arkasını göremiyorum. Diyorsan göründüğün gibi ol. İşte zahir olan kısmına bak. Sen insansın, hayvan değilsin. O halde hayvanlık yapma. İnsan gibi olmaya çalıştır banası. Yoksa koskoca pir yani adam olduysan ne hala olmadıysan bayağı bildiğin her türlü rezilli aşikare yap gibi bir şeyi teklif de etmez böyle bir şeyi tavsiye de etmez. Bundan münezzehtir. Ama tabi bu kültürden bu manadan yoksun olanlar Kur'an'ı bile yanlış anlama noktasına gelenler Hazreti Peygamber'i de yanlış anlayan insanlar Hz. Mevlana'yı da tabiatı da yanlış anlayacaklardır. İşte burada hilkatinin, fıtratının e, tersine hareket eden insan nasıl kaypak olduğunu fakat fıtratındaki özündeki güzelliği bulan insanın da ne kadar güzel bir şekilde hak yolculuğuna devam ettiğini ve nasıl bir e, açıda nasıl bir zaviyede yürüdüğünü göstermesi açısından Hz. Hamza radiyallahu anh işte o adamın, o Ebu Cehil diye isimlendirilen adam gibi gözüken kişinin arasındaki kıyas bu minval üzere yapılmalı. Evet. Ani ve beklenmedik bir kararla saadet dairesine dahil olan Hazreti Hamza, evine dönünce zihninde şeytanın bir takım vesvese ve şüpheleriyle karşı karşıya kaldı. Sen Kureyş'in hatırı sayılır birisiydin. Şu dininden dönen Muhammed'e uydun, hiç de iyi etmedin. Kalp ve zihninin, şeytanın bu tarz telkinlerine maruz kaldığını hisseten Hazreti Hamza, doğruca Kabe'ye Kabe, Kabe vardı ve, Allah'ım, bu tuttuğum yol doğruysa, kalbime de onu tasdik ettir. Bana bu hususta bir çıkar yol göster diye dua etti. Çünkü şeytan, Aynı boş eve hırsız girmeyeceği gibi şeytan da iman dairesindeki insana vesvese verir. Vesvesesi olan kardeşlerimiz sakın üzülmesinler. Bir kişinin namazda efendim ibadet taatta kalbine vesvese geliyorsa hani vesveseyi sevinsinler demiyorum. Fakat şuna sevinsinler ki şeytan boş eve hırsız girmez nasıl ki dolu eve içinde maddi değeri olan bir şey çalmak için eve hırsız girer. Efendim şeytan da içinde cevher olan kalbe vesvese verir. Ve iman dairesine girdikten sonra vesvese çok artar. Ta ki tamamiyle teslim oluncaya kadar o vesvese devam eder. Sonra başka türlü maddi sahalarda akrabalarının tasallutuyla, etrafın fitnesiyle onu meşgul eder. Bakar ki vesveseyle ben muvafık olamıyorum. İmanı kamil derecesine gelen kişi o kemalatla hemen teslim olur. O teslimiyetle beraber şeytan artık vesveseyi ondan keser. Bu sefer etrafını, malını, mülkünü, gelecek kaygılarıyla onu meşgul etme faslına girermiş. Bu da bir vesile. Hani iman dairesine girdiğinde niye şeytan böyle yaptı? Madem imanı kamil, işte imanının kamil olduğuna, kamil olabilecek bir vasıfta bir cevherin onda bulunduğuna işaret ki şeytan ona vesvese verdi. Denebilir, evet resul Ekrem kendilerine vaaz ve nasihatta bulundu. Kalbi iman ve itminan bulun, bulan Hazreti Hamza, Peygamber Efendimiz'e senin doğruluğuna şehadet ederim ey kardeşimin oğlu. Artık dinini bana açıkla dedi. Burada imanın kemale erişebilmesi için lazım olan şeyi de anlatmış oldu. Nedir? Kalbinde vesvesesi olan kişi hem Allah'a sığınacak hem de bol bol en azından yani ilk yapabileceği şey Resulullah Efendimizin muhabbetini arttıracak şekilde hareket edecek. Bir katte muhabbeti muhammed varsa vesvese orada yer bulmaz. Bir katte muhabbeti muhammed varsa vesvese o katte mahal bulamaz. Dışarıdan taziyet yapar ama gelip oraya yerleşemez, içeriye de giremez. İşte Hazreti Hamza Efendimizin vesveseleri neticesinde kabe'ye gelip tevhid etrafına rumuzdur o. Kabe etrafını düşünmek, tevhid etrafında düşüneceksin. Gönül Kabe'ne dikkat edeceksin. Fakat o Kabe'de, o tevhid Kabe'sinde ve o kalp Kabe'sinde muhakkak surette sana vaz eden, muhabbetini vaz eden Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa olacak ki o mahbubul kul'dur, kalplerin sevgilisidir. O mürebbi vicdandır. O mürebbi-i katleri kalpleri de terbiye edendir, vicdanları da terbiyedendir. edendir. Bir kişinin vesvesesi var ise, Resulullah ile arasındaki bağı kuvvetlendirmeye çalışsın. O muhabbeti arttırmak için, salatu selamla, sünnet namazlarıyla, onun hayatını okuyarak, bu vesveseyi bertaraf etmeye çalışsın. Aynı Hz. Hamza'nın imanındaki kemali, Hz. Fahri Alem'den aldığı nasihat ve onun nazarına, Masar olmakla bertaraf ettiği gibi. Evet. Hazreti Hamza gibi bir kahramanın Müslümanlar safında yer alışı Efendimiz'i ve Müslümanları son derece memnun ederken müşriklerin gönüllerine hüzün ve korku saldı. Hüzün demeyelim ona. Hüzün şerefli insanların şeyidir. Hüzün aşina olanların duyduğu çiledir. Hüzün. Aşina olanların çektiği Müşrikte hüzün olmaz. Kafirde hüzün olmaz. Gam olur. Keder olur. Hüzün olmaz. Mahzuniyet, Ustad zevkini tatmış, Muhabbet zevkini tatmış, Fakat ona erişememiş kişilerin, yani Hüzün tabiri, Biraz da, La tehzen, İnnallaha me'ana sözü gibi. Üzülme ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. Sözünü, Hazreti Allah, Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Resulullah Efendimizin Hazreti Ebu Bekir söylediği sözde. Hüzün kelimesine geçiyor. Yine Suriye-i Yasin'de. Estaizu billah. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلِمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Üzülme ey Habibim sen. Mahzun olma. Niye hüzünleniyorsun? Arif olan, kalbi aşka, aşktan nasipdar olmuş kişilerde hüzün vardır. Ela, billahi, inne evliya Allah la ve şeklinde de onlar mahzun olmayacaklar. Yani onlar sevdiklerinden ayrı kalba hüznünü yaşamayacaklar. Derken Allah velilerini de bu şekilde anlatıyor. Müşrikler mahzun oldular denmez. Edebi bir şeydir bu, gaf'tır. Müşrikler mahzun olmaz. Ve müşrikler perişan olur. Bir metinde bile hüzün kelimesi geçiyorsa onun o hüzün Hazreti Yakub'un çektiği hüzün gibi değildir. Hazreti Ebu Bekir'in çektiği hüzün gibi değildir. Allah Resulü'nün sevdiklerinin ve Resullerinin çektiği hüzün gibi değildir. Hüzün aşina olan insanların kalbindeki mahzuniyet duygusuna, e, mahrumiyet duygusuna denir. Müşrikler mahzun değillerdir. Hüzünlenmek şerefinden bile mahrumdurlar. Onlar perişan oldular, kaygı, gam keder içinde boğuldular. Tam tabir budur. Bunu da arz etmiş olayım. Evet. Resul-i Ekrem'e pervasız cereva gördükleri eziyet ve işkencelerinin bir kısmını da bu hâlle terk etmek zorunda kaldılar. Evet. Peki. Yine bir ara vererek. Bir ara verelim. Galiba süreyi de açtık biz ama. Eyvallah. Son bölümde Hatta inşallah. Hatta Senetül Hüzün, Senetül Hazen denilmesini hatırlarsak Hazreti Hatice validemizi ve Ebu Talib'in rihleti, vefatları dolayısıyla o seneye ne deniyor? Hüzün senesi deniyor. Hüzün, tekrar ediyorum, duygulu, muhabbetli kalplerin çektiği mahrumiyetle alakalı bir şeydir. Hüzün kelimesi müşrikler için kullanılmaz. Derdin de şereflisi vardır. Arz edebiliyor muyum? Şerefli derdi çekenlere mahzun denir ve selam. Evet. Mevzuya tekrar dönersek, Manevi olarak hepimiz bir hicretteyiz. Bir kere biz bu aleme gelirken zaten bir hicret yaşadık değil mi? Vatanımızdan ayrıldık. Vatanın o koptuğumuz yerin o ruhlar aleminin esas vatanı aslimiz olan yerin efendim güzelliğinden ayrıldık. Hani diyor ya ey garip bülbül diyarın kandedir bir haber ver. Gülizarın kandedir, kandedir demek nerededir yani, nerededir? Sen bülbülsün diyor kafestesin ama senin vatanın, vatanı asliğin nerede? Dediği gibi işte bu vatanı aslisine insanın kavuşabilmesi için bulunduğu zaman ve zemin içerisinde muhakkak adaleti, hakkaniyeti e, gözetmek durumunda dedik ve dedik ki ta başından biz su niyet ettik siyerine i Nebiye? Sizine bir işlerken tarihi bir hadiseyi efendim zikrederim. Konuşalım ve geçsin, bitsin değil. Şu an hala hazırda, şu dakikada bize hitap ettiği şeyler var. Manevi hicret yolunda hicret olarak geldik bu vatana fakat bizim burada yer tutmamız mümkün değil. Bir gidişin olması lazım. Bu gidişin nereye doğru olması lazım? Bizi esaretten kurtarabilecek Bizi Allah ile Efendim Resulünün yolundan uzaklaştırabilecek Bağlardan, engellerden, zulümden sıyrıp çekebilecek bir gidiş olması lazım Tasavvuf tabiriyle buna serüsülük diyorlar Yani başka şekliyle Ahlak-ı Kötü ahlaktan Kötü şeylerden, kötülüklerden Kötü derken ne? Ondan Uzaklaştıran her şeyin adı. Uzaklaşarak iyiye doğru hicret. Bunun için muhakkak adaletli bir kimsenin adaletli bir zemine dahil olması lazım. O zaman bu hicret meşrudur. O zaman bu gidişin bir manası olur. Ve insan böyle davrandığında muhakkak her zaman ona yol açıktır. Şeklinde düşünmemiz gerektiğini Habeşistan'a hicrette de bu detayların önemli olduğunu günümüzde şimdi biz nereye hicret edelim gibi bir mana çıkartmaktan öte bu adalet zeminini hem iç dünyamızda hem bulunduğumuz dış dünyada nasıl hakim kılabiliriz endişesini kaygısını efendim taşımamız gerektiğini zikretmiş olduk ve böyle olduğunda muhakkak surette bulunduğunuz ortamda Cenab-ı Hakk'ın sizi teyit eden sizin bu inancınızı teyit eden, Allah Resulü'nü nasıl teyit için sahabi-i kiram yanında böyle baş gösterdi, yıldızlar gibi oldu. İnsanda da kendisini bu sırati müstakim üzere kayım kılmasını ve kavi kılmasını sağlayan muhakkak Allah erleri, Allah düşüncesi, Allah'ın rızasına muvafık melekeler, hatta melekler verir Ve o kişiyi teyit eder. Böyle hakka aşık, Hakla yaşayan bir insanda sallansa da bazı yıkımlar yaşasa da fethet devirleri görse de gönlü bulutlansa da gam keder görse de hatta mahzun olsa da muhakkak neticede e, yıkılmaz. Ve o yolun yolcusu olarak Kemalat'a doğru hicret eder ve vatana aslisinde eninde sonunda sultanlar gibi gelir oturur yerleşir. Bu manevi saltanata işaret etmesi açısından da bunları işlemiş olduk. Ee, şimdi tabii müşriklerin yeni yeni teklifleri olacak. Bu yeni değişen duruma göre Hazreti Hamza ile kuvvetlenen Müslümanlar var. Bir yandan hicret ederek onların baskısına boyun eğmeyip farklı açılımlar, şimdi yeni tabirle biraz seküler bir tabirler kullanıyoruz, yeni açılımları da kullanan, Efendim bunları hayata tatbik eden bir cemaatle karşı karşıyalar. Ne yapıyorlar? Akıllılar kendilerine göre ya. Ama şeytani işliyor akılları. Yeni yeni tekliflerle, ayak oyunlarıyla bu yeni yapılanmaya karşı taktikler geliştireceklerdir. Fakat biz galiba bunu işleyemeyeceğiz çünkü süremiz daralacak zaten bir saati de galiba Eyvallah. bulduk neredeyse bir saat program yaptık Eyvallah. belki aralardaki inkıtalar reklam aralarıyla bu, bu şekilde ceryan etti sohbete sizin de müsaadeniz olursa burada ara verelim ve inşallah Cenab-ı Hak önümüzdeki haftaya yine güzel şeyler konuşmak güzel şeyler dinlemek için muhabbet bağını tazelemek için bize fırsat ihsan eder, i̇nşallah. lütfeder ve inşallah bu lütuflardan, bu nimetlerden de bizi müstefit eder. Salatü selamı bugünlerde yine çokça okuyalım. Bakın Huccaci Kiram ulvi duygularla içleri dışları yıkanmış vaziyette efendim memleketlerine avdet ediyorlar. Onlar bizim elçilerimiz. Kabul olmuş haccı olan kişiler bulundukları yerdeki insanlara da memleketlerindeki insanlara varıncaya kadar bir rahmettir. mesile rahmettir. Bu güzel mevsimde hem Kabe'yi muazzamaya gitmek hem Resulullah Efendimiz'in ravzasına yüz sürmek muradını taşıyarak hem salatu selam edelim hem de hemen zilhicca sonunda biliyorsunuz 10-15 gün sonra artık Muharrem başlıyor. Muharrem ayına giriliyor. Muharrem ile beraber yeni bir senenin en azından bu senenin girişinde miladi senenin girişinde gaflet ettiysek bari hicri senede bir farklı bir yılbaşıyla efendim yeniden yapılanmaya doğru hareket edelim gidelim. Bugünlerde salatu Selam'da da çokça çekelim. Kurban bayramından çıkınca insanda bir gevşeklik hali zuhur eder. İşte hac mevsimi de bitti. İşte o yemin edilen on gece de bitti. E, şimdi biraz böyle bir gevşeklik hali gibi zuhur eder. Halbuki böyle olmamalı. Ve diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği dua ile رَبَّنَا لَا تُز۪ي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَهِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابِ Yani biz bu duaları ederken Ali İmran suresinin hemen e, o surenin başıdır. اَمَنَا رَسُولُ Sure-i Bakara'nın sonunu olan sayfanın tam karşısındaki sayfanın sonunda ayet olarak geçer. Kıymetli dinleyicilerimiz oradan bakabilirler. Bunu namazda da okuyabilirler. Bak. Bir kişi Fatiha'dan sonra bu duayı okuyiverse hem Zamm-ı Sure yerine de geçer. Estağfurullah. Rabbena <gülüyor> la ba'de ve Ya Rabbi, sen bize hidayet güzelliğini, iman neşesini güzel duygularla, kalbi coşkunlukları, gözyaşlarını nasıl nasip ettin? Artık bundan sonra da bizim ayağımız kaymasın. Bizi sen yolundan hiçbir zaman ayrı düşürme. Biz düşmek isteriz. Sen zaten derler ya Allah şaşırtmasın. Allah şaşırtmaz. Allah hiçbir zaman kulunu şaşırtmaz. Biz şaşmak talep ettiğimiz için Allah o şaşırmayı halk eder, yaratır. Ya Rabbi, bu duada diyoruz ki ya Rabbi biz şaşsak da gafleti istesek de sen taraf ilahiyenden buna müsaade etme ve senin kendi hazinenden bize bir rahmet ihsanıyla ki sen sorgusuz suatsiz istediği gibi istediği şeyi ikram eden, tatlif eden, müminle bahşeden ve vehhab olan Allah'sın diye dua ediyoruz. İnşallah bu günlerde ı Hak bizlere böyle muamele eder. Amin. Bize hep hidayette sabit kademeler Rızasına muvafık işlerle meşguleyler İnşallah Cenab-ı Hak bize güzelliği ve rüştü ilham etsin. Nefsimizin şerrinden de bizi muhafaza eylesin duasıyla. Allahümme elhimni rüşdi ve eizni min şerri nefsi duasıyla. Ve Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmele cemii'l-enbiya'i vel-müselin. Ve ailehim Rabbi.